Nedir efendim? Ya biliyorum sen de yeni ev aldın. Pek müsait olmayabilirsin ama efendim. E... E, müsaitiz, müsaitiz. Akşama yengeyi al da gel. Yok yok. <gülüyor> Sağ ol. Ama onu demeyecektim. Acıbat eğer bana ay sonuna kadar... Ay sonuna kadar bende kalacaksan evim maalesef müsait değil efendim. Yok be adam taktı eve. Onu demeyeceğim. Ne yapayım sizin evde ay sonuna kadar? Ne bileyim. Ay sonuna kadar diyen sensin. O ay son iması onun için değil. Senden ay sonuna kadar bir ricam olacak. Rica mı? Hayırdır inşallah? Neymiş? Ya şey, ay sonuna kadar varsa bana bir... Şu belediye bir türlü yolları yapmadı Karagöz. Ne belediyesi, ne yolu birader. Nereden çıktı şimdi bu? Ya benim arabayla geçen bir çukura girdim. da aldım Tamirciye götürdüm. Bir sürü masraf. Ha ya, demek masraf yaptın ha. Ya ya. Ee, sen ne diyecektin? Şimdi sen masraf deyince birden demesen mi diye düşündüm. Ya Karagöz, sen de bir garipsin. Ağzında lafı geveleyip duruyorsun, ne diyeceksin birader? Ne birden diyeceğini? Diyeceğim, diyeceğim. Bismillah. Ee şey mümkünse bana ay sonuna kadar... Abi ya alacaklar mı sence Karagöz? Hi bileyim şimdi alırlar inşallah. Nereden çıktı şimdi abi? ya? Ya nereden çıktısı var mı? Biliyorsun bizim kayınço Almanya'da. Adam işsiz, Türkiye'ye dönmek istiyor. Benden borç aldı ama... ...evin eşyalarının nakil parası, gümrüğüydü, vergisiydi derken bir sürü tutmuş. Çocuk gelmekten vazgeçti. Yani, abiye girersek bu vergiler de kalkar, bizimkiler de çıkar gelir. Olan bizim paraları oldu. Ee, sen ne diyecektin? Heh, ben şey diyecektim. Ben, benim demek istediğim ay sonuna kadar... Bu bana... yaz, pek bir sıcak geçecekmiş. Bak. Afrika sıcakları gelecek diyorlar. Afrika sıcakları da gelecek, sıfatının ortasında Osmanlı tokadı da gelecek. Ne oldu birader? Ya yeter be. Sabahtan beri bir ay sonuna kadar borç isteyeyim diye uğraşıyorum, bin laf ettin. Ben onu anladım da, sen benim imalarımı anlamadın. Borç verecek durumum yok Karagöz'üm. Bak, daha yeni aldığım evin çatısını yaptıramadım. Yok hacivat. ben çatıyı neden yaptıramadığını gayet iyi biliyorum. Niyeymiş efendim? Niye olacak? Millet bunda para var, borç isteyelim derse diye bilerek çatıyı yaptırmıyorsun. Borç isteyenlere param yok. Olsa evimin çatısını yaptırırım diyorsun. Aa, vallahi... İyi de Karagöz'üm, sen bunu nereden öğrendin? Nereden olacak? <gülüyor> Senin muhabbet kuşun, benim muhabbet kuşuma ötmüş. O da akşam bana öttü. Muhabbet kuşumu, O ne yahu? Ya sana, senin hanım. Bizim hanıma anlatmış çatıyı neden yaptırmadığını. O da bana anlattı. Ya şimdi her şeyi biliyorum ben. Ver bakalım bana borç para. Veremem efendim, veremem. Niye yahu? Evimin çatısını yaptıracağım. Yapma yahu. Vallahi öyle. Benim muhabbet kuşumun ağzında bakla ıslanmaz şimdi. Senin hanımına üttüğü gibi konu komşuya ütmüştür. Millet borç diye üşüşür başıma sağlasın karakaş. Allah'tan uyardın. Hemen yarından tezi yok. Ben gireyim şu çatı işine. Vay uyanık köfte vay. Yani bizim boş işi suya düştü ha? Yok suya düşmedi Karagöz. Çatıya çıktı. Yapma ya. E bizim programda burada bitti. benim her ne kadar sürçü lisametlikse afala. Af